Medine değil diyesi henüz daha Müslüman olmamış kabile reisi Sa'd bin Muaz çok celalli çok sert birisi etkin yetkin birisi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem henüz hicret etmemiş Medine'ye hicret öncesinde Musa bin Umeyr'i gönderiyor Medine'ye git ve İslam'ı anlattı Medinelilere diye Kendisinden sonra yeryüzüne gönderdiği ilk tebliğci Musa Mekke'nin yakışıklı delikanlısı Mekke'nin en zengin ailesinin çocuğu İpekten renk renk elbiseler diyar Meclisler onsuz olmaz, kızlar peşinde koşar Musa bin Umeyr, Mekke'nin yakışıklı Gerçek dostluğu, gerçek sevgiye kavuşur. Artık dünyadaki hiçbir tat umurunda bile değildir. O gerçek tada kavuşmuştur. Allahu Ekber, sahabelerin içerisinde en gençlerinden Musa. Ama Allah Resul onu seçer. Her şeyi elinin tersiyle bir çırpıda eti veren Hakikate koşan Musab'ı seçer Mekke'nin yakışıklı delikanlısını Sen git anlat der İslamiyeti Anlıyor musun? Yakışıklı delikanlım Aslanım Anlıyor musun? Musab bin Omehir Çok tatlı konuşulmuş Edine'ye gitmiş İslamiyeti anlatıyor Edine'lilere 35 Müslüman olan olmuş. Saat bin muaz bunu duyunca çok kızmış. Bu da kim böyle? Putlarımızı inkar ediyor. Allah'ın bir olduğunu söylüyor. Bu da kim böyle? 300 sana tanrımızı mı terk edeceğiz? Allah birmiş. Bu da kimmiş böyle diye kızıyor. Porson yanına gidiyoruz. Musa bir numaire buluyor. Ağacın altında oturuyor Musa. Sen diyor, çabuk şehrimi terk et Yoksa Tamam diyor Musa. Sakin ol. Tamam. Beni bir kere dinle. Sana anlatayım. Beni bir kere dinle. Eğer anlattıklarımı kabul etmezsen şehrini terk edeceğim. Söz Tamam anlat hadi Anlat ve sonra da git Musab bin Umehir Saad bin Muaz'a Kur'an okumaya başlar Çok tatlı Kur'an okumuş. Çok tatlı İnşallah bir gün cennete gidersiniz Ve inşallah Hani orada Yayadaki hatıralarımızı konuşacakmışız ya birbirimizle. Hani orada diyelim hatırlarsanız bu geceyi. Ah Musa bin Omer e istedin, onu bulun ve deyin ki ya Musab, ne olur bize Kur'an korusun. İnşallah nasıl olur? İnşallah. Musa bin Omer Kur'an İzahet veren Allah'tı. Kalbini verdi Saad bin Muaz'ın. Kur'an dinledikçe kalbi yumuşadı. Kur'an büyük mucize. Kur'an. Ah. Ve Saad bin Muaz oracıkta Musab bin Umere teslim oldu. Müslüman olmak istiyorum dedi. Ne yapmam lazım? Evet. O gün Saad bin Muaz Müslüman oldu. O günden sonra Memiş Efendi, sağ bin Muaz sadece dokuz sene yaşamış. Evet, dokuz sene sonra Medine'de vefat etmiş. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da artık Medine'de. Yaşadığım hayatım boyunca, yani insan öncesini saniyorum zaten sahabeler. Yaşadığım hayatım boyunca... Hiçbir gün, hiçbir zaman, hiçbir namazımda bir kere olsun şu namazın bir bitsediye aklıma gelmedi. Hiçbir namazımda şu namazın bir bitsediye. Şu namazım bir bitse, Allah'ım karbine verilecek Şu namazım bir bitse, bir bise, Misafirler gelecek, misafirler gelecek Şu yemekleri bir üstüne bilsem, şu pasta fırında yanmasa Şu namazım bir bitse, bir bitse, bir bitse Ocakta yemeğim var yanmasa Şu namazım bir bitse, bir bitse, bir bise. Söylememiş Allah bizi nasıl karşılayacak Bizim canımızda melekler gelecek. Siz öyle güzel ama sakın ki. ne oldu? Allah ile beraber olmanın ne demek olduğunu, Miracın ne demek oldu? Seçkinin ne olduğunu. Siz yaşayın ve anlatın etrafınız Siz güzel örnek olun. Siz bizim ellerimizden değil, biz sizin ellerimizden ömeliyiz. Abbat gibi namaz açtı oğlum. Abbat gibi. Böyle bir namaza akılın ki. Anne, çok acıktım, sofra hazır mı? Anne! Namaz vakti girdi, anne! Bir oğlum var Bir arkadaşım var Ne diyormuş biliyor musun çocuk? İlkokul 2'de Can sıkıntısından konuşmuşlar İşte canımız sıkılıyor gibi O çocuk demiş ki Ben canım sıkılınca namaz kılarım İlkokul 2 O yüzden çok heyecanlıyım başka bir şeyler geliyor ama başka güzellikler geliyor çağın Rabiaları geliyor çağın Yunusları geliyor çağın Memlana'ları geliyor Abbaat, Abbaat Abbaat da böylesine namazmış ne olsa aklına namaz geliyordu namaz, namaz, namaz Her yerde, her zaman, her mekanda namaz, namaz, namaz.